Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdele lillah ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti amâlinâ Men yehdihillahu fe lâ mudilleh ve men yudlil fe lâ hādileh ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh يا أيها الذين آمنوا تقوا الله أَقْتُقَهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به بلرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله وقولوا قولاً صديداً يستهلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر مور مقتساتها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 Ama bu kıssayı da sizlerle paylaşmaktan geçemeyeceğim değerli kardeşlerim. Hadis-i neseyi sahih bir senedle rivayet ediyor. Ummu Süleym Ensar hanımları arasında İslam'ı en çok en çabuk kabul eden hanımlardandır. Malik ibn Nadır ile evlenmiş, ondan Enes isimli bir oğlu olmuştu. O <gülüyor> Süleym İslam'ı kabul edince kocası Malik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 en güçlü ve en yakışıklı, seçkin gençlerinden ama henüz İslam'a girmemiş olan Ebu Talha ona talip oldu. Yani Medine'nin değerli kardeşlerim tam bir delikanlısı Ebu Talha. Ebu Talha malı gençliği ve gücüyle Medine kızlarına aşık olduğu bir kişiydi. Umusulemin bu talebe karşı sevinçten uçacağını zannediyordu. Fakat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 Ebu Tala gururlandı. Beklemiyordu böyle bir şey. Ve Umut Süleyman değerli bir mehir ve bolluk içinde bir hayat vereceğini ifade etti. Fakat Umut Süleyman bu tavrına ısrar ediyor, açık bir şekilde yine şöyle dedi. Ey Ebu Tala, Allah' yemin ederim ki senin gibi bir erkek geri çevrilmez. Fakat sen kafir bir adamsın. Ben ise Müslüman bir kadınım. Benim seninle evlenmem helal değildir. Eğer İslam'a girersen sen İslam'ı kabul etmen benim mihrim olur. Bakın kardeşler yani kısa aslında çok hoş bir kısladır. Üzerine fazla durmayacağım. <gülüyor> Madem genç kardeşlerimize, genç bacılarımıza örnek olsun diye bunları zikretmek istiyoruz. Bunları zikretmeden geçmek istemedim. Genç, güçlü, yakışıklı, zengin böyle bir derkanlı. Her şeyle delikanlı. Ahlakıyla da delikanlı. Ebu Tala İslam'ı seçti, seçtikten sonra da aynı sıfat üzere devam etmiştir. Böyle bir delikanlı. Bu kadına o Süleyman gelip Allah kendisine razı olsun böyle bir talepte bulunuyor. Güzel bir talep. Hele böyle e, dur bir kadın için ki medenek kızlara aşık olan bir, e, bir erkek böyle bir talepte bulunuyor ve o Musüleym sadece dini için geri çeviriyor. Eltesi gün geliyor Ebu Talih yeniden daha fazla mihir ve daha fazla mal infak etmek istiyor. Ebu Talih Allah'a yemin ederim ki senin gibi erkek geri çevirmez diyor. Fakat sen kafi bir adamsın. Ben ise Müslüman bir kadınım. Benim seninle evlenmem helal değildir. Eğer İslam'a girersen sen İslam'ı senin İslam'ı kabul etmen benim mihrim olsun. Senden bundan başka bir mal da istemiyorum. Ebutar'a ikinci gün daha büyük bir mehir ve daha bol bir ikramla geliyor. Tekrar Umus Süleyman'a geldi Umuslem Süleyman önceki sözünde sebat etti. Onun sebatkar oluşu Ebutar'ın gözünde onun güzelliğini, değerini ve olgunluğunu daha da büyütmüştü. Umuslem yine ona şu ifadeyi kullandı. <gülüyor> Ey Ebu Tala bilmiyor musun? <gülüyor> Şu sizin taptığınız ilahları falan kimselerin kölesi olan falan marangoz yaptı. Önceki e, sözünde de falan köle falan, e, o ağacı Habeşistan'da falan kişi kesip yontmuştur demişti. İkinci gün geliyor bakınız ziyade olarak falan marangoz yaptı. Siz ateşle tutuştursanız bu ilahlarınız yanmaz mı? O <gülüyor> Süleyman'ın bu sözleri Ebu Talan duygularını sarsan bir balyoz darbesi şeklindeydi. Bu sırada Ebu Tala kendi kendine şu soruları soruyordu. <gülüyor> Hiç Rab olan bir varlık yanar mı? Hakikaten yontulmuş o ilahları ateş atılsa aynı Umut Süleyman dediği gibi Ebu Tala'nın Talan aklına yattı yanacak. Bu sefer Ebu Tala içinden hiç Rab olan bir ilah bir varlık yanar mı? diye düşünüyordu. Ki dilinden şu sözler akı verdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. İşte o anda Umut Süleym bütün varlığını sevinç kaplamış olduğu halde oğluna Enes radıyallahu anh kalk ya Enes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 Nitekim o Resulullah'ın şu hadisini işitmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Senin sebebiyle Allah'ın bir kişiyi hidayet edilmesi senin için kırmızı develer sahip olmaktan çok daha haylıdır Buharim İstin rivayet ediyor. İşte Müslüman kadın bu büyük kadın gibisini kendine örnek almalı. İman şahsiyeti, iman safiyeti, güçlü şahsiyet, lekesiz inanç ve iyi, ve iyi eş seçim konularında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 Asi olmayacaktır. Erken kadın idaresine idaresini yüklenmesi İslam'ın erkeğe verdiği görevlerden ve üstünlüklerdendir. Allah'ın birbirlerine üstünlük kırmasından ötürü ve mallarından sarf etmelerden ötürü erkekler kadınlar üzerine hakimdir. Nisa 34.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 nafile oruç tutması ve yine kocası izin vermeden evine misafir alması helal değildir bu peygamberimiz. İslam erkeğe kadını idare etme hakkını ailesindeki hayat geçimini İslam erkeğe kadını idare etme hakkını ailesindeki hayat geçmişini idare edip selamete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 Çünkü erken eşine olan sevgisi ne kadar büyük olursa olsun Allah ve Peygamber sevgisine ulaşamaz. Rabbimiz Sübhanu ve Teala buyuruyor. De ki babalarınız, oğullarınız, eşleriniz, akrabalarınız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler sizce Allah'tan, Peygamber'den ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah fâsi kimseleri doğru yola eleştirmez buyuruyor. Tövbe suresinde. Bu düşünceyle yola çıkırırsa bunun İslam'a mensup birçok ailede gördüğümüz kadınla ilgili fitnelerin gerçek Müslüman hayatından silindiğini görünür. Eşinin kızlarının ve kız kardeşlerinin caddeye açık ve giymiş çıplak olarak çıktıklarını başlarını, göğüs ve bacaklarını açık olarak caddelerde Görüp, e, görüp de bu Allah'ın yoluna İslam adamını uymayan durumu değiş, değiştirmeye yönelmeyen erkek, erkekliğini kaybetmiş, İslam'dan sıyrılmış ve Allah'ın kazanı uğramıştır. Onun düştüğü bu patarlıktan kalbini uyandıracak tövbeden başka bir şeyi kurtaramaz veya erkekliğini harekete geçirecek şiddetli bir sarsıntıya doğru yola yünebilir ancak.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 ancak Allah'ın emir, Allah'ın emri olduğu için kabul eder. Safiye Bindi Şeyben'in Allah kendisine razı olsun cevap ettiği de şöyledir. Biz Ayşe'nin, radıyallahu anh'ın anh yanındayken Kureş kadınlarının faziletlerinden bahsettik. Ayşe dedi ki, radıyallahu anh'a, Kureş kadınlarının gerçekten fazileti vardır.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 Ayet iner inmez. Erkekler, ilk duyan erkeklerdi peygamberimizden. Hemen hanımlarına koşarlar. Böyle bir ayet indi. örtülerinizi yakalarınız üzerine. Böyle arkadan bağlama değil. Cahil ödüleminde de bağlama vardı. Onlardan hiçbir kadın yoktur ki Allah'ın indiğine iman ve tasdik ile hemen örtüsünü alıp ona sarılmasın. Duyar duymaz ne yaptılar? Ne yaptılar?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 pek haşim meleklerdir Tahrim Suresinde. Erken kadın üzerindeki hakimiyeti ve idareciliği koca evini ve ailesini idarede başarılı bir erkek olmadıkça İslam'ın istediği şekilde gerçekleşemez. Müslüman koca kabaz, sert, şiddetli ve ağır sözlüyle erkek sayılmaz. Bu erkeklik cahile erke erkeğidir. İslam'daki erkeklik bütün bunların dışında başka türlüdür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 Umame'nin henüz evlilik kapısında olan kızına yaptığı vasiyeti, Abdülmelik İbni Umeyr altında mürekkeple yazılmaya layık güzel ifadeleriyle rivayet etmiştir. Abdülmelik İbni Umeyr anlatıyor. Câle edilir Arapların ileri gelenlerinden sözü edinilen, sözü dinlenilen bir reis olan Avf İbni Muhallim Eşşeyhani,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 Babam Ebu Tala'nın Umut Süleyim'den olan bir oğlu vefat etmişti. Umut Süleyim annesine Ebu Tala'ya oğlunun öldüğünü siz söylemeyin. Bu olay ona anlatan ben olayım dedi. Enes devamlı diyor ki Ebu Tala geldi. Umut Süleyim ona akşam yemeğini getirdi. Çocuğu vefat etti. gelme önce. Yenice. Kocası çıktı geldi seferden. Yedi içti. Akşam yemeği hazırladı. Yedi içti.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 Yani düşünün kardeşleri yani, eve geliyorsunuz, çocuğunuz, oğlunuz vefat etmiş. Ee, hanımın size hiç bilgi vermiyor, yani olan oluyor, okudum şekliyle. Ondan sonra, bakınız yani şu letafete, şu inceyle, şu zarafete bakınız. Geri gelmez kapıda böyle ağlayarak, bağırarak, çağırarak böyle karşılama yok. Güzelce giyinmiş, süslenmiş, onu güzelce karşılıyor, onu rahatlaması bekliyor. Ve ondan sonra da rahatlatacak...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 Ya Resulallah. Onu birden ona bildirdi. Ya Resulallah, hanım bana böyle böyle yaptı, böyle olmuş. Allah dün gecenizin gecenizi her ikinizin içinde mübarek kılsın buyurdu. Enes devamla diyor ki, işte o gece Umut Süleym hamile kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katıldığı bir seferde Umut Süleym de bulunuyordu. Resulullah seferden dönüp sallallahu aleyhi ve sellem dönüp Medine'ye geldiğinde geceli Medine'ye girmezdi. İhvan, seferde yani e, doğru olan yani geceleri girmemektir ve Peygamberül Salih eğer erken saatler gelse yakın bir yerde e, sabahlarda Medine gelince geceleri Medine'ye girmezdi. Medine yaklaştıklarında Umut Süleyman'ın sancısı tuttu. Ebu Talha eşinin yanında kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam etti. Orada devam ediyor <gülüyor> <gülüyor> ve sancısı tutunca yolda dönüşte Ebu Talha eşiyle beraber yolda kalıyor.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 elindeki aleti bıraktı, çocuğu Peygamber'in kucağına koydu. Resulullah acve adı verilen güzel bir medunma istedi. Hurmayı ağzında iyice çiğneyip eritti, sonra onu bebeğin ağzına koydu. Bebek de onu emmeye başladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi buydular en şöyle buyurdular: "Ensar'ın hurmayı ne kadar sevdiklerine, sevdiklerine bakın." Sonra çocuğun yüzünü sıvazladı ve ona Abdullah ismini verdi. O Müslimi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 Fıkıh alimi Kadir Şureyhten rivayet edildiğine göre Şureyh, Hanzara kabilesinden bir kadınla evlenmişti. Zivaf gecesinde her iki eş, iki rakat namaz kılmışlar. Allah'tan kendileri için hayırlı niyazında, niyazında bulunmuşlardı. Bundan sonra gelin hanım Şureyhe hitaben, ben yabancı bir kadınım. Seni tanımıyorum. Senin ahlakını hiç bilmiyorum. Bana hoşlandığın şeyleri söyle ki onları yerine getireyim.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 onu azarlama gibi bir girmeyecek. Bazı göz yumulacak, bazıların duymasına gelecek, bazıların görmesine gelecek ve kadın da son derece itaatkar davranacak ve bu hayat serüvanının sonuna kadar mutluluk içerisine gidecek. Yoksa her şey inceden ince dokmaya kalkıştığımız zaman bu da kadınların yaratılmış olan fıtratına aykırı, aykırıdır. Çünkü kadınlar o şekilde yaratılmıştır. Yamık yaratılmıştır fıtri olarak yamuk yaratılmıştır ve o yamukluğu da e, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi kabul etmemizi istiyor. Ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve karşısında kadınlar zaman zaman böyle konuşup çekiştiklerinde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve tebessümle karşılıyordu ve e, ama bu adet gelip de e, kadınlarımız e, erkeklerimizi incitmemesi gerekir. Erkeklerimiz de her ufak meselede de böyle karşı dinleyip de bu, benim hakkında sen benim karşımda böyle konuşsan deyip de onları azarlayıp azarlayıp onları küçüm, küçük düşürecek şekilde hareket etmesi gerekir. Bakınız burada bir kısa daha aklıma geldi şu anda zikretmek istiyorum. Sahabeden bir erkek kadını tokatlar. Kadın tutar, çıkar gelir peygamberimizi ya Resulallah böyle bir oldu ben kısası istiyorum. Kocam beni tokatladı. Kızıyor, kızdırıyor, tokatlıyor, bana vurdu, kısas istiyorum. kardeşte Peygamberimiz kısas yükünü veriyor. Ama kısas duak vuku bulmadan Allah subhanahu ve ayet-i kerime indiriyor. El er kavamın aleyh-i ayet-i kerimesini indiriyor. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler, reisdirler, emirdirler ayet-i kerime indiriyor. Ve ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan vazgeçiyor.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 de ki er adet ilmimiz ziyade et diye dua etmesini peygamberimizden talep etmiştir. Rabbimiz. Kıssas yoktur. Erkek eşini itam ederse bir fuhuşla aralarında lanet vardır, ayrılırlar. Ama kadın kocasını bir zina ile itam ederse yabancı bir kadında zina ile itam ederse eğer ispat edilmezse ona ne vardır? İftira sopası vardır.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 Rabbimiz Subhanahu taala'nın erkeklere verilmiş olduğu bir hak deyip e, su, en azından sogut etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet kardeşlerim diyeceğim bu kadar daha e, diyecek bu mevzuda çok şeyler vardır. Daha güzel kısalar vardır. Ama inşallah buna iktifa etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah yani az boz yani e, meseleye bir açıklık getirdim umuyorum. E, hak hukuk meselesinde eee asla kısa bir zamanı böyle sığdırılmazsa daha geniş bir şeyler e, ortaya çıkabilir. Daha güzel e, bir vasiyet ve e, nasihat e, oluşabilir. İnşallah bunları e, daha ileri zamanlarda yeniden dile gelebilir. Bütün imkanlar mümkündür inşallah. Dir subhanak ve bihamdik eşhedü la ilahe illa Arkadaşlar Allah bizden razı olsun. Bu geç bir vakte kadar e, sizi biz ne dinlediniz